...onuna o yeşil fuları sarma çocuk... ...gece trenlerine binme... ...kaybolursun... ...sokaklarda kaç çalma çocuk... ...vurulursun... ...bilenler tabii hatırladı... ...bu bundan aşağı yukarı yarım yüzyıl önce... ...yazdığım ve yayınladığım bir şiir... ...zamanında hayli sevilmişti... ...insanı yani... Şairini sevindiren taraf, 50 sene sonra da şiirin okunduğu zaman etkileyici olması ve gençlerin ilgilenmesi. Yalnız gençlerle aramızda bir sorun oluyor. Son mısradaki mızıka kelimesi onları şaşırtıyor. Ve o mısrağın ne demek istediğini birkaç tanesi bana sordu. Sokaklarda mızıka çalma çocuk. Ne mızıkası çalıyor, bando mızıka mı? O zaman birdenbire düşündüm ki geçen zaman işte böyle bazı anlam değişiklikleri ortaya çıkarabiliyor. Çünkü orada sö sözü edilen müzika üflemeli bir ağız çalgısıdır ve bizim çocukluğumuzda son derece yaygındı. Türkiye'de onlara müzika deniyordu. Sanediyorum yabancılar da ona benzer bir şey söylüyorlardı. Armonik mi, armonika mı, ağız armonikası mı öyle bir şey diyorlardı. Hemen her yerde satılır ve hemen herkes de alırdı, bütün çocuklar. Özellikle İzmir'de çok modaydı. Ben de çocukluğumu orada yaşadığım için merak sardım ve bir müzik sahibi oldum. Notası falan yok, öğrenmeye de gerek yok. Kulağı keskin olan birisi herhangi bir müziği dinledikten bir müddet sonra orada çalabiliyordu mızıka buydu. Yani sokaklarda mızıka, çalma çocuk dediğim zaman zaten yaşadığım bir gerçeği yansıtıyordum. Çünkü daha evvel söyledim. İzmir'de o dönemde Mehtap geceleri Karşıyaka sahilinde insanlar dolaşırlardı. Biz de oralarda dolaşırken mızıka çalardık. Oradan geliyor. Ve bu mızık çalanlar kendi aralarında zaman zaman bir çeşit Mızıka tartışması yaparlardı. Senin mızıkan daha iyi, benim mızıkam daha iyi. Bu şudur, o, o değildir. Hatırladığım kadarıyla bir e, Alman markası vardı ki o en iyisi sayılıyordu. Zaten benimki de ondandı. Tabii biz o zaman onun bir Alman markası olduğunu bilmiyorduk. Bildiğimiz okumayla da orada yazılı olan yazıyı Made in Germany diye okuyorduk. Made in Germany, aslında böyle okunması lazım gelirmiş. E, o işte Almanya'da yapıldığının bir işaretiymiş. Fakat sonradan başka bir şey fark ettik biz. Yalnız onu değil, biz e, her şeyin Almanya'da yapılmışını beğeniyoruz, seviyoruz. Ben bunu o zaman merak ettim, babama bir kere sordum, dedim ki neden böyle oluyor bu iş? O çok yenilerin anlayamayacağı bir şey söyledi. Çünkü dedi, Almanya mütefennin bir ülkedir. Mütefennin bir ülkeni demek? Tabii Osmanlıcası olmayanlar anlamadı. Mütefennin demek, fende ileri gitmiş bir ülke demek. Fende ileri gitmek de o zaman işte sanayileşmiş güçlü bir devlet demek. Almanlar böyle olduğu için olsa gerek, bizim halk onları sever. Sever değil. Fakat asıl beni şaşırtan yalnız müzikaların değil. Mesela İzmir köfezindeki vapurlar eskimişti. Köhnemişti. Yerine yeni vapurlar geldi. Öğrendik ki Hamburg tezgahlarında yapılmış o vapurlar. O da Almanya'dan geldi. Savaştan önceki dönemde İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde demir yollarındaki lokomotifleri yenilediler. Gelenler yine Almanya'dan gelmişti. Yani ...ne gerekirse biz Almanya'dan almayı tercih eden bir ülke durumundaydık. Galiba hala da öyleyiz de orası o kadar önemli değil. Benim üstünde durmak istediğim en ilginç nokta şurası. Eskilerden yani bizden yaşlı olanlar, babamın nesli... ...Almanya'yı şundan dolayı en çok seviyorlardı. Bildiğiniz gibi... ...o zamanlar Avrupa şimdi aynen nasıl yapıyorsa... Türkiye'yi parçalamak, bölmek e, ve her birinden ayrı ayrı istifade etmek istiyordu. Bunların içerisinde sadece bir ülke Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmaması ve yekpare kalmasını savunuyordu. O da Almanya'ydı. Bu yüzden Türk aydınlarını etkilemişti. Nitekim bunu kanıtlamak için mesela İstanbul Bağdat Demiryolu'nun teklifini yapan, inşası için harekete geçen ve bunu gerçekleştirmeye çalışan da Almanlardır. Tabii bu etkileyici bir şey. Yani Türkiye'yi imparatorluk olarak aynen muhafaza etmek istiyor. Bu bütün Türklerin gururunu okşuyor ve Almanlara sempati gösteriyorlar. Fakat, bunun bir fakatı var. Yaş ilerleyip de dünyayı anlamaya başladıkça, işin öyle olmadığı da ortaya çıktı. Şimdi bakın, bir tarihte, tarih de var, 1910'da bir Alman düşünürü, bir hanımdır bu, Rosa Luxemburg, çok ünlü bir sosyalisttir, bakın ne diyor? Avrupa sermayesinin yürüttüğü kültürel çalışma kanalıyla Türkiye'nin iktisatça kalkındırılmasının iç mekanizması şudur. O büyük girişimlerin maliyetleri doğal olarak çok dallı budaklı, çok karmaşık bir devlet borçları sistemiyle Deutsche Bank tarafından sağlanıyordu. Osmanlı Devleti sonsuza kadar Ziemens'in, güvenlerin, helferihin ve diğerlerinin borçlusu kalacaktı. Bu borçlu, bundan böyle yalnız borçlarının faizlerini ödemek için devlet gelirlerinden sürekli büyük meblahlar aktarmakla kalmayacak, bu yolluk kurulan demir yollarının gayri safi kazançları içinde teminat vermek zorunda kalacaktı. Buna benzer bir tuzak da şimdi Türkiye'de yaşanıyor. O zaman da aynı şeymiş. Osmanlı'ya aynı kurmuşlar. Bu 1910 ve sonrasında dedim. 1930'larda bir başka Alman, çünkü bunlar itiraf, Lothar Ratman bakın ne diyor. İleri sürdükleri gibi Türkiye'nin sanayileştirilmesi türünden bir amaç asla güdülmüyordu. İngiliz, Fransız ve diğer emperyalizmler gibi Alman emperyalizmi de Yalnızca sömürge ve yarı sömürgelerde ulusal sanayilerin kurulmasına karşı çıkmakla kalmayacaktı. Çoğu kez kendi mal ve sermaye ihracı nedeniyle gelişmiş yerli imalatı yıkmakta, üretici güçlerin gelişmesini yavaşlatmakta ve Türkiye'nin bağımsız ekonomik gelişmesi için mevcut koşulları ortadan kaldırmaktaydı. Hayret mi? ne kadar çok benziyor. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Bunu Almanlar söylemiş. Peki Türkler bir şey söylememişler mi? Tabii söylemişler. Çünkü Türklerde de zaman içinde bunu gittikçe kavrayan ve memleketin aleyhine bir mesele olduğunu sezenler kitaplarında bunu anlattılar. Bunlardan bir tanesi çok etkileyici bir şekilde anlatıyor. Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni isimli kitabında bakın aynı olayı nasıl saptamıştı. Almanlar, Orta Doğu'ya yerleşme planlarını Türk kamuoyuna İslam dostluğu ve İslamiyeti kurtarma diye sunuyorlardı. Kudüs'te Alman Lüteryen Kilisesi'ni açan, Meryem Ana evi yapılmak üzere Katolik Almanlar için yer satın alan Kaiser Wilhelm, Suriye'de şehler gibi giyinerek Selahattin-i İyubi'nin türbesine çelenk koyuyor Şam'da harun Reşit ile Şalmayn arasındaki dostluğu hatırlatarak 200 Müslüman'ın halifesi Sultan Abdülhamid'in en yakın dostu olduğunu söylüyordu. Abdülhamid'in panislamizm politikası aslında Türkiye'yi sömürgeleştirmek isteyen Alman emperyalizminin ideolojik bir silahından başka bir şey değildi. Ne var ki yeşil sarık takan emperyalizm o zamanlar birçok çevreden gerçek yüzünü gizlemeyi başardı. Dürüst ve vatansever bir İslamiyetçi olan Mehmet Akif dahi Almanya'yı zavallı Doğu halklarının kurtarıcısı olarak görüyordu. Değil mi bir anasın sen, değil mi Almansın, o halde fikriyle vicdana sahip insansın. ''Bilir misin ki senin şarka meyleden nazarın, birinci defa doğan fecridir zavallıların.'' Övgü şiiri yazmış Mehmet Akif Bey, Almanların bu İslamiyet'i kurtarma tavrına. Akif'in de yöneticileri arasında yer aldığı Sırat-ı Müstakim dergisi, Almanya'yı doğuyu koruyup medenileştirmesini istiyordu. Doğuyu korumak ve medenileştirmek, Doğu'ya doğru Osmanlı'la birlikte gitmek, Doğu'ya Alman ticaret ve sanayi için geniş bir dolaşma yeri yapmak... İşte kendini bilen Osmanlı ve Alman hükümetleri için çekici bir program. Akif, yanıldığını Birinci Dünya Savaşı'nda anlayacak ve Sebüllü Reşat dergisinde... ...Müslümanlar acı tecrübelerle Almanya'nın İslam alemine karşı... İngiltere ve öteki emperyalist hükümetlerden farklı bir düşünce de olmadığını anladılar diyecektir. Hazin ama gerçek. Bu iş bu kadarla kalmamıştır. Sürekli olarak batılı ülkeler Türkiye ile bu konuda ilgilenmektedirler ve Türk yöneticilerine onların lehine iniş gibi krediler vaat edip memleketi borçlandırmakta ve Rosa dediği gibi soru O borçların ödetilmesi Bahanesiyle soymaktadırlar Bunun için Gizli hesapları var Bu gizli hesaplardan bir tanesi Türkiye'ye gelen Alman generallerinden birisiyle Çok açık meydana çıkmıştır Yakın Tarih tarihçilerimiz bu generale Goltz Paşa derler çünkü Osmanlı ordusunda çalışan Alman generallerine paşa deniliyordu. Aslında asıl ismi von der Goltz'dur. von der Goltz Türkiye'ye gelir ve Osmanlı ordusunu ıslah etmek amacıyla harekete geçer. Şimdi benzer şeyleri gene yaşıyoruz. O paralelleri hiç unutmayın. Şimdi Lothar Ratman bu konuda bunu yazan bir Alman. Bakın ne diyor. Von der Gold's, yaşlı subay, subaylarla değil, özellikle genç subay grupları ile sıkı ilişki kurmak gerektiğini anlamıştı. Nitekim daha sonraları, 1908-1909 yıllarındaki Jön Türk devrimi sırasında Alman nüfuzu bir anda sağlanınca bu subay gruplarını, İstilacı Alman Doğu politikası için kullanabilecekti. Alman genel kurmayınca onaylanan bu önlemler sayesinde Osmanlı ordusu içinde Prusya militarizminin yarattığı komplocu bir çekirdek oluşturuldu. Dikkat isterim. Ordunun içinde orayı ıslah etmek için gelen Alman generali komplocu bir çekirdek oluşturuyor. Peki ne oluyordu? O çekirdek bir müddet sonra kendisini gösterir. Biz bunu tarihimizde meşrutiyetin ilanı, hürriyetin gelişi diyebiliriz. 1908 Selanik'te, Manastır'da askerlerin bir kısmının daha çıkması ve Abdülhamide karşı tepki olarak bir devrim ilan etmesi. Bu devrimi... Biz bizim genç subaylarımızın ilericiliği olarak anlaya duralım. Almanya'da Almanların o zamanki kralı Wilhelm bir evrakın der kenarı olarak bakın nasıl anlatmaktadır. Bu her Türk çocuğunu titretmelidir. Kaiser Wilhelm Metternich raporuna derkenar olarak yazıyor. 14 Ağustos 1908. Bu ne demek? Metternich başbakan krala bir rapor vermiş. Türkiye'de bir ihtilal oldu. Bu ihtilal galiba Fransızlarla İngilizler yaptı gibi bir takım tahminlerde bulunmuş. Buna mukabil altına derkenar olarak Wilhelm şunları yazarak iade ediyor. Bakın ne diyor Kaiser Wilhelm. Türkiye'deki ihtilal Paris yahut Londralı Jön Türkler tarafından değil ordu tarafından ve de Alman subayları olarak bilinen Almanya'da eğitim görmüş Türk askerleri tarafından yapılmıştır. Buyurun. Önce sizin subaylarınızı, askerlerinizi çağırıyorlar. Orada eğitime tabi tutuyorlar. Sonra Türkiye'de beyinlerini yıkıyorlar. Onlar devrim yapıyoruz diye padişaha karşı geliyorlar. Meşrutiyet ilan ediliyor. Meşrutiyet ilan edildikten sonra İtalyanlar Tra Trablusgarba saldırıyorlar. Ve bu yeni hükümet harp bile ilan etmiyor. Bunlar hazin şeyler fakat gerçek. Peki Fondergolds Türkiye'de ne yaptı? Fon hakikaten çok pratiktir. Bir tarihte ben bir yazı yazmıştım. O yazıda bu marifetlerini sıraladım bu zaten. Mektup geldi bana. Fon dergolsun ya verinin ailesinden geldiysiz. Yanlış biliyorsunuz. Fon dergol çok iyi bir adamdı diyorlardı. Ben yanlış bilmiyordum da onlar saftılar. Bakın Lothar Otman aynı Alman yazar ne diyor? Von der Golds doğrudan siparişler alarak Junkers Burjuva Almanyası'na yakın doğuda elverişli ekonomik, siyasal ve askeri dayanak noktaları elde edinilebilmesi için gereken koşulları yarattı. Ne yapmış? Onlar için pazar açmış ve onların nüfusunu artırmak için uğraşmış. Silah fabrikatörlerinin ve savaş kundakçısı Kurup soyunun arşivleri yakından incelenirse Prusyalı bu yunkerin görüntüsü bütün çarpıcılığıyla silebilecektir. Prusyalı askeri, Prusyalı tüccarın izlemesi çok alışıla gelen bir durumdu. Dikkat ettiniz mi? Prusyalı askeri, Prusyalı tüccarın izlemesi çok alışıla gelen bir durumdu. Alman burjuvazisi yakın doğudaki rakiplerinin gücü karşısında daha önce askerlerini göndermek zorunda olduğunu anlamıştı. Bu askerler, Büyük Britanya ile Fransa'nın ekonomik ve siyaset alandaki tekel konumunda bir gedik açabilecek, böylelikle Alman sanayi ve banka sermayesinin yeni bir sömürü alanında serbestçe savaşması için yol açılmış olacaktı. Yabancı bir ülkeden ordunu ıslah için adam isterse, yabancı bir ülkeden ordunun yetiştirilmesi ve modernize edilmesi için çare istersen işte sana bu maksatla bir takım adamlar gönderiyorlar. Fondergold gösterdiği ihtiyaç üzerine bakın ne yapıyor Fondergold Osmanlı'ya diyor ki şunlara ordunun çok ihtiyacı var. Fondergold gösterdiği ihtiyaç üzerine Krupp, Löwe ve Mauser silah fabrikaları ...Osmanlı'ya 1891'de 6 milyon mark tutarında satış yapmış. Bu rakam 1892'de 3 milyon. 1893'te 13 milyon marka çıkıyor. 1897'ye kadar her yıl 2 milyon markla 12 milyon mark arasında değişen bir satış sağlanıyor. ...Almanya silah satışında tekel konumuna geliyor. İstediği zaten bu. Bu iş öyle gelişiyor ki... ...arkasını birçoğunuz tahmin etti bile. Biz bu yüzden... ...Ordudaki Alman paşaları... ...ve Almanlarla bu yakın ilişki yüzünden... ...Birinci cihan Harbi'ne... ...onların yanında girdik. Onun da esrarengiz bir tarafı vardır. Halktan gizlenmiştir. Bu işin başını çeken Enver Paşa'dır. Enver Paşa, Almanya'da yetiştirilmiş subaylardan birisidir. Ve Almanya onun yanında harbe girmesini istemiş. Ve o zamanki itaat ve Terakki Kabinesi meclisten ve halktan gizli olarak savaş kararı almıştır. Bu sonradan açıklanır. Bakın iş nereye varıyor? Siz bir yabancı dosttan memleketinizin savunması için yardım istiyorsunuz yabancı dost seni savaşa kadar sürüklüyor. O savaşın sonunu da hepiniz biliyorsunuz. Yenildik. Hem de kötü bir şekilde yenildik. Ve bu yenilgiden istifade ederek Batı Avrupa devletleri daha önce tasarladıkları parçalamayı Osmanlı için gerçekleştirme yoluna gittiler. Biliyorsunuz ona da Sevr Anlaşması bunun sağlam gerçek bir belgesi. Peki, o zaman bizim insanlarımız içinde bu olayın bu istikamette gelişeceğini anlayanlar olmamış mıydı? Olmaz olur mu? Şimdi size Türk ordusunun tanınmış, bilinen, sevilen ve saygı gösterilen iki kumandanının konuyla ilgili neler söylediğini okumak istiyorum. Mustafa Kemal Paşa bakınız ne diyor? Enver Paşa ve arkadaşları zaten daha önce Türk milletini uygunsuz duruma sokmuşlardı. Bu uygunsuz durum ordunun yabancı komutanların eline bırakılması ve verilmesidir. Ben ordunun kayıtsız şartsız bütün sırlarıyla Alman askeri heyetine verilmesi ve bırakılmasından çok üzgündüm. Daha karar verilmezden önce tesadüf eseri durumu öğrendiğim zaman sesimin erişebileceği makamlara kadar itirazlarda bulunmayı görev saymıştım. İtirazlarıma kimse cevap vermedi, cevap vermeye lüzum bile görmedi. Mustafa Kemal Paşa bunları Fahl Atay'a söylemiş, Atatürk'ten Anılar kitabının 14. sayfasındadır. Yani Almanlarla ittifakın, daha doğrusu yabancı bir devletle sözde ittifakın Hele o devlet sanayileşmişse ve sen sanayileşmemişsen hem onun pazarı olma yolunu açtığı hem onu seni sömürgeleştirmek için imkanlarla donattığını sezmiş, hissetmiş ve Enver Paşa'nın ki o zaman başkumandan vekiliydi, başkumandan da zaten sultan oluyordu, neticede bu imkanları Almanlara sağlamıştı. Öteki kim? Öteki daha da enteresan birisi. Genellikle bu kadar açık konuşmayan bir kumandan İsmet Paşa. İsmet Paşa konu üzerinde hakikaten durmuş. Hatıralarının 159. sayfasında bakın ne diyor. Almanlarla münasebetlerimizin hususiyetini belirtmek için şunu işaret etmek isterim ki Türk-Alman İttifakı içinde beraber çalıştığımız Almanların Alman İmparatorluğu menfaatine bazı hesapları vardı. Fark etmiş. Bilhassa Suriye'de ve Arabistan'da hususi bir politika gidiyorlardı. Bize, yüzümüze açıkça söylediklerine göre Ermenilere yapılan muameleden son derece kırılmışlardı. Gerçi onlar zulüm görmüşlerdi ama Ermeniler de bize yapmışlardı. Bu noktayı hiç hesaba katmıyorlardı. Almanların Araplara karşı politikaları da bir bütün başkaydı. Onlara hususi bir muamele yapıyorlardı ve aslında harbi kazansalardı yani Almanların istedikleri ölçüde kesin bir zafer kazansaydılar onlardan kurtuluş kolay olmayacaktı. Açıkça görünüyordu ki Türkiye'ye üzere gelmemişlerdi. Şimdi bu nasıl bir hikaye? Geçmişe nasıl bir zaman yolculuğu? Ve Batılıların hayal gücü ne kadar sınırlı ve kısıtlı ki aradan geçmiş neredeyse bir asra yakın yarım asırdan fazla zamana rağmen Türkiye'yi Artık istifade edilebilir halde bulunca derhal aynı şeyleri uygulamaya başlıyorlar. Bilindiği gibi ordumuz şimdi bizim kuvandanlarımızdan çok NATO'nun emrindedir. Hal böyle olunca burada yaşanmış olayların birçoğu aynı tehlikeler başımıza gelebilir. Onun için ben sık sık tekrarlıyorum üç konuda yine de tekrarlayacağım üç konuda mutlaka ulusal, mutlaka milli olmak zorundayız. Bu, bu üç konunun en birincisi ve en önemlisi savunmadır. Zaten bakanlığın ismi milli olarak konuştur. Savunma milli olmalıdır. Yabancı güçlere elinizi uzattığınız zaman kolunuz gider. İkincisi her zaman söylüyorum ekonomidir. Ekonomi milli olmadığı takdirde seni batırırlar. Zaten burada dinlediniz nasıl hesapları var geride. Almanların o zaman. Üçüncüsü Mariftir. Onun da biliyorsunuz bakanın isminin başında milli sıfatı vardır. Bu üçünü mutlaka böyle yapmak lazım. Peki niye durup dururken size böyle bir şeyden bahsetmek ihtiyacını duydum. Bunun da sebebi var. Çünkü gazetelerin birinde şöyle bir haber çıktı. Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Orta Doğu'daki barış olanaklarını anlatırken, Orta Doğu'da barış yapmanın en iyi yolu tamamını Türklere geri vermek diyerek espri yaptı. Henry Kissinger, The Week dergisinde düzenlenen bir öğle yemeğinde Orta Doğu sorunu ve bölgedeki barış olanaklarını anlattı. Kissinger, yemekte bulunan eski dostu, Atlantin Record firmasının sahibi Ahmet Ertegün, yaklaşarak onu kucakladığında, ''Ahmet, Orta Doğu'da barış yapmanın en iyi yolunu gizli tuttu. Tamamını Türklere geri vermek ve Osmanlı İmparatorluğunu yeniden yaratmaktır.'' esprisini yaptı. Şöyle bir bakarsanız şaka gibi görünüyor. Zaten haber öyle takdim ediliyor. Halbuki Sincir, eski Amerikan Dışişleri Bakanı, son derece kurnaz, bizim eski ve bilinen tabirimiz de Hinoğlu, hin bir adamdır. Burada Birleşik Amerika'nın Orta Doğu politikasını dolaylı olarak hem eleştiriyor, hem onlara bir yol gösteriyor. Orta Doğu'nun Amerikalılar tarafından ele geçirilmesi planlanmış, bu artık açıkça görünüyor. ...yani Irak, Suriye, İran, Türkiye birbirinin arkasında bu işe dahil olacaklar öyle anlaşılmaktadır. Buna mukabil Kissinger şöyle bir düşünceye sahip. Ona bakarsanız, Bush yönetiminin uygulamaya çalıştığı Büyük Orta Doğu projesi doğru değil, yanlış. Çünkü bunun yanlış olduğu daha Irak'ta kanıtlanmaya başladı. ...Amerika bir yere giriyor... ...fakat ondan sonra çabalama kaptan... ...ben gidemem diyor. Kissinger... ...kendisine mahsus zekasıyla... ...vaktiyle Almanların... ...Türkiye'ye yapmaya çalıştığı şeyi... ...bu defa Amerikalılara tavsiye ediyor. Çünkü Almanlar... ...bizim saf dil yaşlılarımızın... ...söyledikleri gibi... Osmanlı İmparatorluğunun bütün kalmasını istiyorlardı ama bu ona bütün olarak sahip olmak istedikleri içindi. Yani İngiltere Fransa bölmek istiyordu Osmanlıları. Orada Ermeniler olsun, burada Kürtler olsun, burada falan olsun, burada filan olsun. Bu Almanya'ya hesaplı gelmiyordu. Niye hesaplı gelmiyordu? Bunu hemen anlayacaksınız. Çünkü İngiltere, Fransa, Hollanda ve diğer batılı ülkeler Dünyayı paylaşmışlar ve her tahta sömürgeleri vardı. Almanya genç, genç bir vakitte sanayileşebildiği için arkada kalmıştı. Arkada kaldığı için de büyük bir lokmanın peşindeydi. O büyük lokma da Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Zaten şimdiye kadar okuduğum bütün belgeler bunun kanıtı. Bütünüyle ele geçirmek için Osmanlı'nın bütünlüğünü savunur gibi yapıyor. Ayrıca da İslamiyet'in ...hamisi gibi görünüyor. Türkler de bunu... ...yutuyorlar. Buna inanıyorlar. Şimdi... ...Birleşik Amerika'nın... ...Büyük Orta Doğu projesinde... ...petroller dolayısıyla da... ...Rusya'yı kontrol etmek dolayısıyla da... ...bir takım fethiler yatıyor. Bu fetihleri deneyecekler. Kesincir... ...üsturuplu bir şekilde demek istiyor ki... ...bütün bunlara zahmet yok... Aslında Türklere eski toprakları Vadedin Onlar bu işi kendi başına Yapsınlar bunu koruyun Ondan sonra Türklerin Bütününü olduğu gibi alırsınız Onun için Böyle şaka yolu getirip En iyisi Bu toprakları Türklere geri vermektir Diyebiliyor Ve biz de buna inanabiliyoruz. Üstelik bu bir şaka diye sunuluyor Bu bir şaka falan değil bu aslında kafalarında tasarladıkları bir plan aksayınca onu nasıl kurtarabiliriz hikayesi. Peki, buradaki söyleşilerimizden bir tanesinde sanıyorum ki Mustafa Kemal Paşa'nın da bir Orta Doğu projesi olduğunu anlatmıştım. Şimdi bizim hükümetimiz, siyasi partilerimiz, Birleşik Amerika'nın Ortadoğu projesiyle uğraşacaklarına. Acaba niye Mustafa Kemal Paşa'nın Ortadoğu projesiyle uğraşmıyorlar? Onunla ilgilenmiyorlar, onu gerçekleştirmeye çalışmıyorlar. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın projesi hatırlayacaksınız. Hem aynı amaç içerisinde görünüyor fakat bunu son derece demokratik ve hürriyetçi bir şekilde çözmeye çalışıyordu. Mustafa Kemal Paşa açık ve net bir şekilde eski Osmanlı toprağı olan ülkelere diyordu ki önce bağımsızlığınızı kazanın. Gerekirse bunun için biz size yardımda da bulunuruz. Bunu özellikle Suriye'nin Türkiye'ye ziyaret eden Dışişleri Bakanı'na söylemişti. Fransa'yı aradan çıkar. Gerekirse biz girer, Suriye'yi size alır ve geri çekiliriz. Bu geri çekiliriz çok Önemli. Çünkü Almanlar, Amerikalılar, Fransızlar girdiler mi geri çekilmezler. Biz geri çekiliriz diyoruz. Niye? Çünkü Mustafa Kemal Paşa milletlerin özgürlüğüne ve eşitliğine inanıyor. Ondan sonrası için söylediği de şayanı dikkat bir öneri. Diyor ki, siz bağımsız olduktan, o bağımsız olduktan sonra aramızda konuşur, belki bir federasyon veya konfederasyon yaparız. İşte burada Kissinger'ın üstünde durduğu Wilhelm'in gerçekleştirmeye çalıştığı planın bize göre olanı var. Yani Mustafa Kemal Paşa ne yapacak? Bizde eski Osmanlı toprağı olarak bilinen yerlerin önce bağımsız hür bir devlet olmasını sağlayacak. Bu onun devrimciliği. Ama ondan sonra yabancılara av olmasınlar diye hepimizi birleştirmek için bir federasyon veya konfederasyon kuralım diyor. Yani ortaya belki bir Osmanlı Federasyonu çıkacaktı, belki bir Doğu Akdeniz Konfederasyonu çıkacaktı. Ama her halükarda güçlü bir devlet grubu çıkacaktı. Bunu yine bir vesileyle söylediğimi sanıyorum, gerçekleştirme yolunda adımlar dağıtmıştır. Hepinizin bildiği gibi Balkan ülkeleriyle bir Balkan antantı yaptı. Balkan Antantı'nın yapıldığı ülkelerin hepsi eski Osmanlı topraklarıdır. Bu, bu Alkan Antantı'nı Nazilerin Balkanlara gelmesini önlemek için yapmıştı. Tıpkı bunun gibi biri de Güneydoğu'da Irak'ın, İran'ın, Afganistan'ın dahil olduğu bir Sadabat Fakti yapmıştı. Burada da maksat aynıydı. Yani netice itibariyle Mustafa Kemal Paşa Aynı şeyi düşünüyordu fakat kimseyi esir etmeyi hesaba katmıyor. Tam tersine onların bağımsızlıkları için savaşabileceğini söylüyor ve bağımsız bir Orta Doğu Konfederasyonu'ndan bahsediyordu. Çok muhtemeldir ki bu gazinin kafasında o zamanki Sovyetler Birliği ile beraber ikisinin batıya çok güzel bir set olabileceği düşüncesi. Şiirle başladık, aynı şiirle bitirelim. Boynuna o yeşil sarma çocuk. Gece trenlerine binme, kaybolursun. Sokaklarda mızıka alma çocuk, zor olursun.